Kuran ve Sünnet Sahih-i Mihal Gusül Bölümü Gusül, bütün vücudu yıkamaktır. Guslu diğer yıkamalardan ayıran şey niyettir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, eğer cünüp iseniz temizlenin. Maide 6 Guslu gerektiren şeyler 1. Meninin kadın veya erkekten uykuda veya uyanıkken tazlik ile çıkması Ayşe Radyolar Anha anlatıyor Ümmü Süleym radiyola anha Resulullah e, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a rüyasında erkeğin gördüğünü gören kadın hakkında sorarak gusül gerekip gerekmeyeceğini öğrenmek istedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam evet suyu görürse cevabını verdi. Ayşe radiyola anha Ümmü Süleym radiyola anhu'ya yönelip Allah hayrını versin. Neler söylüyorsun diye ayıpladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'ye yönelerek Ey Ayşe! Bırak onu dilediğini sorsun. Öyle olmasa çocuklarda anne tarafına benzerlik olur mu? Erkeğin suyu koyu ve beyazdır. Kadının suyu sarı ve akışkandır. Kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse çocuk dayılarına benzer. Erkeğin suyu kadınınkine üstün gelirse çocuk amcalarına benzer buyurdular. Ali radiyallahu Anh dedi ki ben mezesi akan bir kimseydim yıkanmaya başladım. Sonunda sırtım çatlayacak hale geldim. Durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı zikrettim veya ona zikredildi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle yapma her seferinde yıkanma mezii gördün mü zekerini yıka. Sonra da namaz abdestiyle abdest al ancak meni atacak olursan o zaman yıkan buyurdular. Bu hadis... Gusülün vacip olması için meninin tazlikle çıkması şartı koşulmaktadır. 2- Sünnet yerlerinin kavuşması Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Erkek kadının dört uzvu arasına çöker ve hitan, hitanı geçince kadına mübaşeret ederse inzal olmasa bile gusül vacip olur. Ubey ibn kamp anlatıyor. Su, sudan dolayı gerekir hükmü İslam'ın başlangıcının bir ruhsattı Sonra bundan yasaklanıldı Ubey ilave olarak der ki Su, sudan dolayı gerekir hükmü ihtilam hakkında müteverdir 3. Hayız ve nifasın bitmesi Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Sana kadınların ay halini sorarlar De ki o bir rahatsızlıktır Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Bakara suresi 2, 222 Urve bin Zübeyir, Fatıma binti Ebi Hubeyş, Resulullah aleyhissalatü vesselama istihaze, özür kanından şikayet edip hükmünü sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle buyurdu Bu bir damar kanıdır Hayız kanı değildir Bak mutat olan Hayız günlerin geldiğinde namaz kılma Hayız günlerin geçince yıkan iki ay hali arasında Namaz kılmaya devam et Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayızı nifas olarak isimlendirmiştir Ayşe, Ayşe Radyola ah, Ahudan Biz haç aylarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte haç için ihrama girmiş olarak haç gecelerinde yola çıkıp seref denilen yere indik. Ben hayız oldum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanıma gelince beni ağlar buldu. Niye ağlıyorsun diye sordu. Ben vallahi çok istememe rağmen bu sene gelemeyeceğim dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden herhalde nifas oldun buyurdu. Ben de evet dedim. Bu hadisten hayız ile Nifas'ın hükümlerinin aynı olduğu anlaşılmaktadır. Zira Nifas doğumdan sonra gelen akıntıdır. Ayşe Radyola Anha ise doğurmamıştı. 4. Ölüm İbni Abbas Radyola Anhtan, Arafat'ta vakfede iken bir adam bineğinden düştü ve boynu kırılıp öldü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Onu su ve sabun ile yıkayınız 5. Kafir Müslüman olunca Kays ibni Asm anlatıyor Müslüman olmak arzusuyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiştim Bana su ve sidir ile yıkanmamı emir buyurdu Müstehap olan gusüller Cuma günü gusletmek Semira bin Cündüp anlatıyor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 Bu nedenle üzerlerinden pis bir koku çıkardı. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a henüz evde yanındayken bir adam geldi. Onun halini görünce buyurdu ki bu gününüz için yıkanıp temizlenirseniz daha iyi olur. İkrime anlatıyor. Iraklılardan bir grup kimse İbni Abbas'a gelerek Cuma günü gusletmek vacip midir ne dersin diye sordu. İbni Abbas şu açıklamayı yaptı. Farz değil ancak Temizliğe çok uygundur ve gusleten için pek hayırlıdır. Yıkanmayan, yıkanmayan üzerine de vacip değildir. Ben size guslünün nasıl başladığını anlatayım. İnsanlar meşakkatli işler yapıyorlar ve yünlü elbiseler giyiyorlardı. Çalışmaları çoğunlukla sırtlarında yük taşımak şeklinde oluyordu. Mescitleri dardı ve tavan alçaktı. Yani ariş denen üzeri hurma dallarıyla örtülmüş çardak şeklindeydi. Sıcak bir günde Resulullah Aleyhissalatu vesselamın çıktı. Cemaat Yunusların içinde terlemişti. Terleri sebebiyle onlardan çıkan kokular ortalığı sardı ve herkesi rahatsız etti. Koku Resulullah Aleyhissalatu vesselama da uzanınca "Ey insanlar, bugün gelince yıkanın, ayrıca herkes bulabildiği en güzel kokuyu sürünsün." buyurdular. Binare Cenabı Hakk'ın lütfu yetişti, bolluk arttı. Herkes Yünlerden başka elbiseler giydiler, çalışmaları hafifledi, mescitleri genişletildi, birbirlerini rahatsız eden terlerin bir kısmı ortadan kalktı. 2. Arefe ve bayram günü gusletmek Zadan dedi ki, birisi gusül hakkında sorunca, istersen her gün yıkan dedi, o hayır gusül olan yıkanmayı soruyorum dedi. Ali dedi ki, cuma günü haçta, arefe günü, kurban günü ve fıtır günü guslet aleb bir Talip bayramlarda ve Arip'e gününde guslettiği rivayet edilmiştir. Ürve bin Zübeyir bayramlarda gusletmek sünnettir demiştir. İbni Ömer fıtır bayramında musallaya gitmezden önce yıkandığı rivayet edilmiştir. İbnül ül der ki fıtrın yani Ramazan bayramının sünneti üçtür. Namazgaha yürümek, çıkmadan önce bir şeyler yemek ve gusletmek. 3- İhram guslü Zeyd bin Sabit, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihrama giyilip telbiye başladığı zaman gusletti. İbni Ömer'den, ihrama girilirken ve Mekke'ye girileceği zaman gusletmek sünnettendir. 4. Mekke'ye girerken gusletmek İbni Ömer Aleyhisselatü Vesselam'ın Tuva'da geceleyip, Sabah namazını kıldıktan sonra Mekke'ye girerken guslettiğini rivayet etmiş ve kendisi de böyle yapmıştır. 5. Ölü yıkayanın gusletmesi Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kim ölüyü yıkarsa yıkansın, kim de cenaze taşırsa abdest alsın buyurdular. Diğer bir hadiste ölü yıkadığınız zaman gusletmeniz gerekmez zira ölüleriniz necis değildir. Ellerinizi yıkasanız da size yeter buyurulmuştur. İbne Ömer dedi ki, biz ölü yıkadığımız zaman bazılarımız guslediyor, bazılarımız da gusletmiyordu. 6. Her cuma için Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bütün hanımlarına uğradı. Her birisinin yanında ayrı ayrı yıkandı. Kendisini Ey Allah'ın Resulü dedim. En sonunda bir kere yıkansanız olmaz mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmasına olur. Ancak böyle yapmak daha temiz, daha hoş ve daha paktır buyurdular. 7- İstihazeli'nin, özürlünün her namaz için veya öğleyle ikin diye bir, akşamla yastığa bir ve sabah namazı için bir gusletmesi. Ayşe Radola şöyle dedi. Ümmü Habibe bin Ticaş, Resulullah zamanında istiazı oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine her namaz için yıkanmasını emretti. Ayşe şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam devrinde bir kadın istiazı oldu. İkindiyi öne ilk vaktini alıp öğleyi tehir ederek ikisi için bir defa, akşamı tehir edip yatsıyı öne alarak ikisi için bir defa gusletmekle ve sabah içinde bir defa gusletmekle emrolundu. 8- Müşriğin defninden dolayı. Naci İbni Kap anlatıyor. Ali Radyo'la Ah dedi ki Ebu Talip ölünce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ihtiyar amcan müşrik olarak öldü dedim. Bana git babanı göm sonra bana gelinceye kadar hiçbir şey yapma buyurdular. Ben de gidip gömdüm ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip haber verdim. Bunun üzerine bana yıkanmamı emir buyurdular ve yıkandım. Sonra bana dua ediverdi ancak duayı ezberleyemedim. 9. Baygınlıktan dolayı Ubeydullah İbni Abdülillah, tan gelen bir rivayette Ubeydullah der ki Ayşe Radyallahu An anha'nın yanına girdi ona Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığından bana anlatmaz mısın dedim anlatmaya başladı elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ağırlaştı ve halk namazını kıldı mı diye sordu biz hayır ey Allah'ın Resulü onlar sizi bekliyorlar dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Lene benim için su koyun emrettiler. Ayşe der ki hemen dediğini yaptık o da yıkandı. Sonra kalkmaya çalıştı fakat üzerine baygınlık çöktü. Sonra kendine geldi ve tekrar cemaat namaz kıldı mı diye sordu. Biz hayır onlar sizi bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Tekrar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim için leğene su koyun emretti. Ayşe Radola Anha der ki, dediğini yaptık, yıkandı. Sonra tekrar kalkmak istedi, yine üzerine baygınlık çöktü. Sonra ayılınca insanlar namaz kıldı mı diye sordu. Biz hayır, onlar sizi bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dedik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim için leğene su koyun dedi ve yıkandı. Guslün farzları Niyet Yeri kalptir, dil ile telaffuzu bidattir, zira sünnette niyete dair bir lafız nakledilmemiştir. Besmele Hükmü abdestteki gibidir. Bütün azaları yıkamak Daha önce de kaydettiğimiz Maide 6, Nisa 43 ve Bakara 222. ayetlerinde bütün vücudun yıkanması emredilmiştir. Guslün sünnetleri Resulullah a.s.m'ı gus ederken yaptıklarına baştan sona kadar riayet etmektir. İnşallah tafsilat gelecektir. Cünüp olana haram olan şeyler 1- Namaz İster farz ister nafile bir namaz olsun cünüp veya hayız olan kimse namaz kılamaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Temizlik olmadan namaz kabul olmaz buyurmuştur. 2. Tavap Abdest bölümünde bunun da delili geçmişti. Kadınların guslu ile ilgili meseleler 1. Kadının saçının örgülü olması engel değildir. Ümmü Selem'e anlatıyor. Bir gün ey Allah'ın Resulü dedim. Ben çok örgüsü olan bir kadınım. Hayız ve, hayız ve Cenabet'ten yıkanırken örgüleri çözeyim mi? Resulullah hayır. Başının üzerine ellerinle üç kere su avuçlayıp dökmen ve sonra da bedenine su döküp yıkanman sana yeterlidir buyurdular. 2. Hayızlı kadını guslederken örgüsünü çözer. Ayşe Radyoğlu'na anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben adetliyken bana saçının örgülerini çöz ve yıkan dedi. 3. Hayızdan gusledenin kan gelen yerlere mis sürmesi müstahaptır Ayşe anlatıyor Allah Aleyhisselatü Vesselam'a hayızdan nasıl yıkanacağını sordu bunun üzerine Resulullah da nasıl yıkanacaksa öyle emretti ve dedi ki miske bulanmış bir bez, pamuk vesaire parçası al onunla temizlen kadın onunla nasıl temizleneceğim diye tekrar sordu Resulullah onunla temizlen buyurdu Kadın tekrar etti nasıl Resulullah Subhanallah temizlen dedi. Baktım ki anlamıyor. Kadını kendime çektim ve o parçayı kan bulaşığına tatbik et dedim. Cünüplükten gusletme şekli. Gusülden önce abdest almak. Ayşe Radyallahu Anh'a anlatıyor.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 en sonra da ayaklarını yıkardı. Elleri kaba daldırmadan önce yıkamak. Ayşe radıyallahu anha'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gusletmeye başladığında elini kaba daldırmadan önce yıkardı. Ağzı ve burna su vermek. Memune anlatıyor. Resulullah cenabetten yıkanırken ben ona perde oldum. Şöyle yıkanmıştı önce ellerini yıkadı sonra sağ eliyle kaptan sol üst sonra sağ eliyle kaptan solu üzerine su dökerek tercini ve meniden bulaşanlarını yıkadı sonra elini duvara ve yere sürdü sonra ağzına ve burnuna su verip namaz abdesti gibi abdest aldı ancak ayaklarını yıkamayı terk etti sonra üzerine su döktü sonra ayaklarını çekip yıkadı Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın cenabetten guslü işte böyledir Sağdan başlamak Ayşe Validemiz dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ayakkabı giymek, taranmak ve temizlik gibi Her işte sağdan başlamayı severdi Başa üç kere su dökmek ve saçları ovalamak Ayşe Radyalıhan'dan Sonra parmaklarını suya batırır Onlarla saç diplerini hilallerdi. Deriyi ıslattığı kanadı hasıl olunca tebesinden üç kere su dökerdi. Önce başın sağ tarafını sonra sol tarafını yıkamak. Ayşe Radyoloğu Anha'dan Resulullah aleyhissalatu Vesselam cenabetten yıkandığı zaman süt sağılan kap gibi bir kapta su isterdi. Onu eliyle tutar, başının sağ tarafını yıkayarak başlar, sonra da sol kısmını yıkardı. Sonra iki avucuyla su alır, onlarla başına dökerdi. Elleri toprağa sürmek veya sabun gibi bir şeyle yıkamak. Memune radyoluğa anha, rivayetinde geçer. Sonra elini toprağa sürdü ve yıkadı. Ayakları yıkamayı sona bırakmak. Memune radyoluğa anha'dan, Sonra ağzına ve burnuna su verip namaz abdesti gibi abdest aldı. Ancak ayaklarını yıkamayı terk etti. Sonra üzerine su döktü, sonra yıkandığı yerden çekilip ayaklarını yıkadı. Gusülden sonra abdeste gerek yoktur. Ayşe Radyoğlu'ya Anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yıkanır, iki rekat namaz kılardı. Gusülden sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de abdest aldığını görmedim. Havlu ile kurulanır mı? İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yıkanmıştı. Kurulanması için bir havlu getirildi. Onunla kurulanmayıp suyun ıslaklığı ile böyle daha iyi buyurdular. Gus edilen su miktarı. Ayşe radıyallahu Resulallah Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir faraklık kaptan gus ederdi. O ve ben tek bir kaptan gus ederdik. Kuteybe Süfyan'ın şöyle dediğini nakleder. Bir farak Üç saattir Bedenini ovalamak vacip midir? Ancak saçları sık olanın saçlarını ovalaması vaciptir. Gusledilen yere bevledilmez. Abdullah bin Mugaffel Radola Ah'dan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hiçbiriniz yıkanacağı yere küçük aktes bozup sonra da orada yıkanmaya kalkmasın. Çünkü vesveselerin çoğu bundan ileri gelir. Muhammed bin Ali dedi ki Burada kastedilen kazılmış çukurdur. Şimdi ise hamamlar, kireç, tuğla ve benzerlerinden yapılıyor. İdrar su ile akıp gittiği için bunda sakınca yoktur. Kimsenin görmeyeceği yerde çıplak olarak yıkanmak caizdir. Ebu Hureyre Radyola An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Eyüp an üryan, çıplak vaziyette yıkanırken üzerine altından bir yığın çekirge düştü. Eyüp hemen onu elbisesine avuç avuç koymaya başladı. Bunun üzerine Rabbi ona nida etti. Ey Eyüp, ben seni bu gördüğün dünyalıktan müstahani kılmadım mı? Eyüp, evet ey Rabbim ve lakin senin bereketine karşı isteğna yok diye mukabele etti. Gusle derken örtünmek. Yağla İbne Ümeyye anlatıyor. Resulullah Resulullah Aleyhissalatu vesselam açıkta izarsız yıkanan bir adam görmüştü. Derhal minbere çıkarak Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra Allah diridir ve ayıpları örtücüdür ve hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün buyurdu. Cünüp veya hayızlı olanın saçlarını, tırnağını kesmesi, dışarı çıkıp dolaşması caizdir. Bunlardan yasaklayan sahih bir delil yoktur. Tabiiden ata radyola an ah der ki, cünüp kişi abdest almamış olsa bile hacamat yaptırabilir, tırnaklarını kesebilir ve başını tıraş edebilir. Kişinin eşiyle birlikte tek kaptan yıkanması caizdir. Ümmü Seleme radyola anhudan, anhadan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte aynı kaptan cüniplikten guslederdik. Hatta bazen ellerimiz birbirine çarpardı. Kadının artığı olan suyla yıkanmak. İbni Abbas Radyoğlu'ndan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam memuninin artığı ile guslederdi. Humeyd İbni Abdurrahman Elhim yeri dedi ki, Ben Ebu Hureyre gibi 3-4 sene Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile sohbette bulunmuş bir sahabeye rastladım. O zat Resulullah Aleyhissalatu Vesselam herhangi bir herhangi birimizin her gün taranmasını, yıkandığı yere küçük abdest bozmasını, kadının artı ile erkeğin erkeğin artı ile kadının beraberce gusletmesini yasakladı dedi. Kadının artı olan söyle gusletmesinin cevazı ile ilgili hadis kadının cünüplük ve hayız dışındaki bir sebeple guslettiği zaman söz konusudur. Çünkü İbn Ömer şöyle demiştir. Hayızdan ve cünüplükten yıkanmadığı sürece kadının artan suda sakınca yoktur. Abdullah bin Serciz rivayet ettiği hadiste ise şöyle buyurmuş uyurulmuştur Resulullah vesselam kadının artıyla erkeğin, erkeğin artıyla da kadının kusretmesini yasakladı. Lakin birlikte su almaları bunun dışındadır. Cünüp olarak uyumak caiz olup abdest almak müstehaptır. Ayşe Radyoğlu Anha anlatıyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cünüpken uyumak istediği takdirde percini yıkar ve namaz abdestiyle abdest alırdı. Müslüm'ün bir rivayetinde yemek veya uyumak istediği zaman namaz abdestiyle abdest alırdı denmiştir. Abdullah İbni Ebi Kays'tan Ayşe Radyoğlu Anha'ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cünüpken ne yapardı, uyumadan önce yıkanır mıydı ve yıkanmadan önce uyur muydu diye sordum, bana şu cevabı verdi. Bunların hepsini yapardı. Bazen yıkanır ve sonra uyur. Bazen abdest alır ve uyurdu. Bunu işitince bu meselede genişlik koyan Allah'a hamdolsun dedi. Diğer rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cünüpken uyur ve hiç suya dokunmazdı. Teyemmüm Kitap ve sünnet ile teyemmüm meşrudur. Allah Celle Celali buyuruyor ki Ey iman edenler Siz sarhoş iken söylediğinizi bilinceye kadar Cünüp iken de yolcu olan müstesna Gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse Yahut kadınları dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız O zaman temiz bir toprakta temim edin Yüzlerinize ve ellerinize sürün Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Nisa suresi 4-43 Bu konuda pek çok hadis vardır. Bunlardan birisi de Cabir Radyola Anhu'nun rivayet ettiği hadiste geçen şu ifadelerdir. Bana benden önce kimseye verilmemiş beş şey verildi. Bir de bana yeryüzü temiz bir mescit kılındı. Ümmetimden biri her nerede namaz vaktine yetişirse orada namaz kılar. Meşru kılınış sebebi Ayşe radyoluğa anha, anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile bir seferde beraber idik. Beyda adlı mevkiye veya Zatülceş denen yere gelmiştik ki benim bir kolyem kayboldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu aramak için kaldı ve onunla birlikte herkes orada kaldı. Bir su başında da değillerdi. Üstelik beraberlerinde su da yoktu. Halk Ebu Bekir'e uğrayıp Ayşe'nin yaptığını gördün mü? Hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de herkesi burada oyaladı. Bir, bir su, su başında değiller ve beraberlerinde su da yok demişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başını dizlerimin üzerine koymuş uyurken Ebu Bekir an çıka geldi. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da halkı da burada hapsettin. Bir su başında değiller ve beraberlerinde su da yok diyerek babam beni azarladı. Ve Allah'ın dilediğin, Allah dilediğince başka şeyler de söyledi. Öfkesini daha da yenemeyip eliyle böğrüme böğrüme dürterek canımı yaktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başı dizimin üzerinde olduğu için kımıldamamaya çalıştım. Resulullah sabaha kadar susuz olarak uyudu. Sabah olunca Allah Celle Celaluhu teyemmüm ayetini inzal buyurdu. Su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi onunla mes edin. Allah size zorluk yapmak murad etmez. Bilakis sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Ola ki şükredersiniz. Useyd, Ayşe'ye Allah sana rahmetini bol kılsın. Senin başına hoşlanmadığın her ne gelmiş ise ondan Allah senin onda. Her ne gelmiş ise onda Allah senin içinde Müslümanlar içinde bir fereç. Sıkıntından kurtulma kılmıştır dedi Ayşe Radyolu Anha sözüne devam ederek dedi ki Bindiğim deveyi dürtüp kaldırdım Kaybolan, kaybolan kolye altından çıktı Teyemimin şekli Niyet Mahalli kalptir daha önce de açıklandı Besmele abdest ve gusülde olduğu gibidir Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden olaya şeye, olay şeye vurulur. Sonra onlara üflenir veya eller hafifçe çırpılır. Sonra yüz ve eller mesh edilir. Elde mesh edilecek yerler, hırsızın elinde kesilecek yer olan bileklerdir. Yani eller bileklere kadar mesh edilir. İbni Abbas Radyallahu anh'ya teyimmimden sorulmuştu. Dedi ki Allah Celle Celaluhu, Kitabın ı Mübin'de abdesti zikrederken şöyle buyurmuştur. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Temim hakkında da şöyle buyurdu. Yüzlerinizi ve ellerinizi mes edin. Yine ayeti de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Kadın veya erkek hırsızın elini kesin. Hırsızın elini kesmede sünnet, bilekten itibaren avuç kısmı kesmektir. Bilek, dirsek arası kesilmez. Öyleyse teyemim yapılacak kısım yüz ve bileğe kadar ellerdir. Ammar bin Yasir'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni bir vazifeyle yola çıkartmıştı. Sefer esnasında günük oldum. Suda bulamadım. Bunun üzerine hayvanların bulanması gibi ben de toprağa bulandım. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu kendisine arz ettim bana. Sana şöyle yapman kafi idi dedi ve gösterdi. İki avucuyla yere bir vurdu. Sonra avuçlarını çırttı. Sonra soluyla sağ avucunun sırtını veya sol avucunun sırtını sağ avucuyla mes etti Sonra da onunla yüzünü mez Eller toprağa bir sefer vurulsa yeterlidir. Resulullah buyurdu ki, teyemmüm eller ve yüz için bir vuruştan ibarettir. Yukarıdaki Ammar hadisi de buna delindir. Teyemmimi bozan şeyler Teyemmim abdestin yerini aldığı için abdesti bozan şeyler teyemmimi de bozar Abdest ile ilgili fikirlerin hepsi teyemmimin içinde geçerlidir Ancak suyun bulunmasıyla teyemmim sona erer Resulullah aleyhissalatü vesselam istiazeli olana her namaz için abdest almasını emretmiş Fakat su bulunmayana su bulamayana her namaz için teyemmim etmesini emretmemiştir Hasan el-Basri dedi ki abdest bozucu hades vaki olmadıkça teyemmüm devam eder. Suyun bulunması Ebu Zer anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki 10 yıl boyu su bulunmasa da temiz toprak Müslümanın abdest suyudur. Suyu bulunca bedenine onu değdirsin, yıkasın. Zira bu daha hayırlıdır. Teyemmüm edilecek şey de Toprağın şart olmayışı Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki O zaman temiz bir toprakla temim edin Nisa 4.43 Burada toprak kelimesi nekre olarak Belirlilik takısı almadan gelmiştir Tıpkı Allah bir sığır kesmenizi emrediyor Bakara 2.67 Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin Mümin bir köle azat etmesi Ve Ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Nisa Suresi 92. ayetlerindeki gibi mutlak olarak zikredilmiştir. Yani İsrail oğulları herhangi bir sığır kestelerdi bu yeterli idi. Temim ayetine geçen sait kelimesi temiz toprak demektir. Yahya bin Sa'id der ki, sert toprağa yapılmış temim ile kılınan namazda Sakınca yoktur. Elde tozu kalmasa da yer cinsinden olan her temiz şeyle temmüm caizdir. Said kelimesi kef suresinde şöyle geçer. Bununla beraber biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Kehf suresi 18.8 Belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir de Bağ kuru bir toprak halini alır Kef suresi 40 Neticede sert toprak, kum, duvar ve düz kaya gibi şeylerle teyemmüm caizdir Teyemmüm kimler için caiz olur? Cünüp olan veya abdesti bozulan kişi seferde ve mukim iken aşağıdaki sebepten dolayısıyla teyemmüm edebilir Su bulamazsa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 Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Nisa suresi 43 İbran İmran İbni Hüseyin Radyallah An, anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir kenara çekilmiş. Hakla birlikte namaz kılmaya bir adam gördü. Kılmayan bir adam gördü. Ey falan! Hakla birlikte niye namaz kılmıyorsun diye sordu. Adam ey Allah'ın Resulü! Cenabet oldu ve su da yok deyince toprağa kullan o sana yeterlidir buyurdular Kuyunun derin olması gibi sebeplerle suyun çıkarılamayışı Suyun yemek yapmak, içmek, necaseti gidermek veya hayvan sulamak için Ancak yetecek kadar olması durumlarında Su yok kabul edilir ve teyemmüm edilebilir Hastalık sebebiyle teyemmüm Hasan el Basri dedi ki Yanında su mevcut olup da hastalığından dolayı onu kullanamayan teyemmüm eder. Cumure göre soğuk sudan zarar görecek olan da bu hususta hasta hükmündedir. Su ile arasında yırtıcı hayvan, düşman, yangın veya hırsız gibi engeller bulunan kişi su bulamayan hükmündedir. Yine suyun pasıkların bulunduğu yerde olması halinde kadın su almak için oraya gitmez ve teyemmüm eder. İbni Abbas an anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir adam yaralanmış Sonra da ihtilam olmuştu Kendisine yıkanması emredildi Adam yıkandı ve öldü Onun haberi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşmıştı Öfkeyle şunları söyledi Onu öldürmüşler Allah da onların canını alsın Madem bilmiyordu, bilmiyorlardı Niye sormadılar Bilgisizliğin şifası sormaktır Ona teyemmüm yeterliydi Yarasına bir bez sarılmalı ve üzerinden mesedilmeli ve sonra da bedeninin geri kalan kısmı yıkanmalıydı Soğuk sebebiyle temim. Amr İbnül As an anlatıyor Zat-ı Selasili gazvesinde soğuk bir gecede ihtilam oldum Yıkandığım takdirde helak olacağımdan korktum Böylece temim yapıp arkadaşlarıma sabah namazı kıldırdım bu hadiseyi Resulullah'a anlattılar. Bana ey Amr sen cünüp olduğun halde arkadaşlara namaz mı kılırdın diye sordu. Ben de yıkanmama mani olan durumu haber verdim ve dedim ki ben Allah'ın şöyle söylediğini işittim. Kendinizi öldürmeyin. Allah sizlere karşı rahimdir. Nisa 29 Resulullah aleyhissalatü vesselam güldüler ve hiçbir şey söylemediler. Bu hadisi şerif temim olan kişinin abdest almış olanlara İmamlık edebileceğine delildir Su olduğu halde Selamı cevaplamak için teyemmüm. Ebu Cihem Radyolun Ah'dan Resulullah ve Vesselam Cemel Kuyusu tarafından geldi Ve bir adama rastladı Adam ona selam verdi fakat Resulullah Onun selamını hemen almadı Ve bir duvara varıp yüzünü ve ellerini mest etti Ondan sonra selamını aldı Cünüp olanın teyemmüm etmesi Abdurrahman İbni Ebza anlatıyor bir adam Ömer Radyola Anha gelerek Ben cünüp oldum suda bulamadım ne yapayım diye sordu Ömer namaz kılma diye cevap verdi Orada bulunan Ambar Ambar söze girip, ey müminlerin emiri hatırlamıyor musun? Ben ve sen bir seriye de beraberdik Cenabet olduk ve su bulamadık O zaman sen namaz kılmamış Ve ben ise toprağa bulunarak kılmıştım Sonra da bu durumu kendisini açınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana Ellerini yara vurup sonra üfleyip sonra onlarla yüzünü ve ellerini mesletmen Sana kafi idi buyurmuştu dedi Omuzlara ve koltuk altlarına kadar teyemmüm sahih mi? Ammar radiyallahu Anhun'un şöyle söylediği rivayet edildi Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte omuzlara ve koltuk altlarına kadar teyemmüm ettik İsak bin İbrahim bin Mahlet el-Hanzeli diyor ki Teyemmüm yüz ve ellerin mesedilmesinden ibarettir şeklindeki Ammar Radyola Amhun hadisi hasen sahihtir. Omuzlar ve koltuk altlarına kadar hadisi bir önceki hadise ters değildir. Çünkü Ammar Teyemmüm hadisinde omuzlara ve koltuklara kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emretti demiyor. Biz öylece yaptık diyor. Sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sorunca o da yüz ve elleri mesletmeyi emretmiş. O da sonunda bu şekilde karar kılmıştır. Teyemmüm ederek namaz kılan vakit çıkmadan su bulursa namazı iade etmez. Ebu Said Radyalı'na An anlatıyor. İki kişi bir sefere çıktılar derken namaz vakti girdi. Beraberlerinde su olmadığı için temiz toprakla teyemmüm ettiler ve namazlarını kıldılar. Sonra vakti içinde su buldular. Bunlardan biri abdesti de namazı da iade etti ve diğeri iade etmedi. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelince durumu anlattılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iade etmeyene, ''Sünnete isabet ettin, namazın sana yeterlidir.'' dedi. Abdesti ve namazı iade eden zata da, ''Sana iki kat ecir var.'' buyurdu. ''Biz sünneti böylece öğrendikten sonra namazı iade ederek sünnete muhalefet etmemiz caiz olmaz.'' Namazı iade eden iştahatı ile hareket ettiği için sevap almış. Fakat sünneti isabet edememiştir. Resulullah bir namazı bir günde iki kere kılmayın buyurmuştur. İbni Ömer, curuf denen mevkideki tarlasından dönüyordu. Mirbetun neam denen deve ağalından geçerken namaz vakti girdi. Hemen temim edip namazını kıldı. Sonra Medine'ye döndüğünde güneş henüz yüksekteydi ve namazın vakti çıkmamıştı ama namazını iade etmedi. Bazı meseleler Su aramak için tayin edilmiş belirli bir mesafe yoktur. Vakit çıkıncaya kadar su araştırılır. Sadece bazı azalarını yıkayacak kadar suyu olan bunu yapar ve teyimmim eder. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Tevabun suresi 16 Ebu Hureyre Radyola anha, Radyola An Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki size bir şey emrettiğim zaman gücünüz ettiği kadar onu yerine getirin hapis olan ve kendisiyle su veya toprak arasına bir engel bulunan o halde namazını kılar bu şekilde kıldığı namaz tamdır iade etmesine gerek yoktur bir önceki maddede geçen ayet ve hadiste bunun da delilidir su kullanıldığı takdirde Vaktin çıkacağından korkan teyimmim edebilir. Namaz vakti daralmış ve su kullanıldığı takdirde vakit çıkacak ise Malik İbni Hazm İbni Teymiye ve Ebu Hanife'nin tercih ettikleri görüşe göre teyimmim edilebilir. Bu görüşün delili şu hadistir. Ebu cihim Radyo'la Ahdan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cemel Kuyusu tarafından geldi ve bir adama rastladı. Adam ona selam verdi. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam onun selamını hemen almadı. Ve bir duvara varıp yüzünü ve iki elini mesletti. Ondan sonra selamını aldı. Ancak uykudan uyandığında cünif halde ise ve namaz vakti çok dar ise doğru olan görüş bu durumda kusur yapmak sonra da namaz kılmaktır. Namaz vakti çıkacak dayı olsa böyle hareket edilmelidir. Çünkü vakit Uyuyakalan hakkında uzatılmıştır Resulullah şöyle buyurmuştur Uyku halinde kusur yoktur Kusur bir sonraki namazın Vakti girinceye kadar namazı kılmayan Kimse içindir Kim namazı unutursa ve uyaya kalırsa Onun kefareti hatırlayınca kılmasıdır Su olmadığı zaman Kişinin eşiyle cıma etmesi Mekruh değildir Ebu Zer an, Sudan uzak bir yerde eşiyle birlikte Kalmış günüp olmuştu Su olmadığı için o halde namaz kıldı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde helak oldum ey Allah'ın Resulü dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seni helak eden nedir diye sorunca o da durumu anlattı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 10 yıl boyu su bulamasa da temiz toprak Müslümanın abdest suyudur suyu bulunca bedenini on değidir yıkan zira bu daha hayırlıdır buyurdu Bir kimsenin 10 yıl boyunca eşinden uzak durması mümkün olamayacağına göre Su olmadığı zaman eşiyle cima etmesi mekruh değildir. İbni Abbas Radyola Ah'dan eşiyle beraber seferde olan ve yanlarında su bulunamayan kişinin eşiyle cima edip temim etmesinde sakınca yoktur.